Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan sevgili meslektaşlarım ee, Yine bir edebiyat güncesinde Sizlerle birlikteyiz Ben Eczacı Seyla Barak ee, Bu sıcak günde Dinleyebiliyorsanız eğer e, Size Nazlı Eray'dan e, Bir iki tane öykü Okumaya çalışacağım e, Ve de ondan biraz bahsedeceğim e, Nazlı Eray'ın çok güzel Fantastik öyküleri var e, Umuyorum bu sıcak havada <gülüyor> İçinizi fazla baymaz Güzel Zevkli gelebileceğini sanıyorum. Önce e, kısaca bir hayatından bahsedeyim. Efendim Naz Deray, e, çağdaş yazarlarımızdan günümüz yazarlarından, Ankara'da doğdu. İngiliz Kız Ortaokulu, İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduktan sonra Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalışmaya başladı. İkiz kızları doğunca memuriyet hayatına son verdi. Çocukluğundan beri merak sardığı edebiyata yöneldi ve çalışma hayatına her geçen gün kendisini yenileyen çağdaş bir yazar olarak devam etti. 1959'da henüz ortaokuldayken kaleme aldığı öyküsü "Monsieur Hristos ile Edebiyat Dünyası'na adım attı. Bir yıl sonra Varlık Dergisi'nde 1973'ten itibaren ise Türk Dili Oluşum, Yasko Edebiyat, Gösteri ve denemeç gibi önemli edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlanmaya başladı. 1975'te ilk kitabı Ay, Bay, May çıktı. 1986'da Almanya'da öykülerinden bir seçki yayınlandı. Öyküleri Oyunları ve romanları İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çekçe, Urduca, Hintçe, İsveççe ve Arapçaya çevrildi. Orfe adlı romanı Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizce olarak basıldı 2006 yılında. Farklı Rüyalar Soka ve Orfe adlı romanlarının Kore diline İmparator Çay Bahçesi'nin ise İngilizce'ye çevrileri yapılmaktadır 2008 yılı itibariyle. öykülerin bir bölümünün yer aldığı yoldan geçen öykülerdeki Karanfil Gece Kursu ile 900 aday arasından birinci seçilerek Haldun Tener Öykü Ödülüne layık görüldü. 1988 yılında. Meraklıları onun öykülerini sadece okumakla kalmadı. Birçok kez izleme fırsatını da yakaladı. Usta yönetmen İrfan Tözüm yazarın Monte Cristo adlı öyküsünde bir kısa filmi uyarladı. Öykülerinden televizyon dizileri de yapıldı. Edebi hayatında en az öyküleri kadar önemli bir yer tutan bir başka yazın türü ise roman oldu. 2001'de yayınlanan ''Aşkı Giyinen Adam'' romanıyla 2002'de Yunus, Yunus Nadi roman ödülünü kazandı. Üslubu ve kullandığı tekniklerle Türk roman ve öykü geleneği içinde çok farklı bir yere sahip olan yazar 1977'de Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesi'nde yaratıcı edebiyat dersleri verdi. Monte Cristo ve Rüya Sokağı öyküleri ünlü İtalyan yönetmen Angelo Savelli tarafından oyunlaştırıldı. Oyun 2005'ten beri Floransa'da kapalı kişi oynamakta. Serra Yılmaz, Valentino Chico ve Ricardo Naldini'nin usta oyunculuklarını sergiledikleri Lutimo harem, son harem Ankara Büyük Tiyatro'da 1 Nisan 2005'te izleyicisiyle buluştu. Kent State Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Albert Borowitz, Jean Paul Sartre, Montaigne, Albert Camus, Miguel Unamuno, Fernando Paseo, Bauer'in yanı sıra Nazlı Eray'ın Erastatus adlı oyunu da dahil olmak üzere tüm dünyada yazılmış olan erastatusları bir araya getirerek Mürekkep ve Kan adlı bir antoloji yayımladı. Edebiyatçılar Derneği'nin kurucusu olan Nazlı Eray, Türkiye Yazarları Sendikası üyesi, Iowa Üniversitesi Onursal üyesi, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN üyesidir. Güneş, Cumhuriyet, Radikal ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Kitapları üzerine doçentlik ve doktora tezleri hazırlanan, İngilizce ve Fransızca bilen yazarın öyküleri ülkemizde ilk öğretim ders kitaplarında yer almaktadır. Ee, şimdi e, bizim sürekli bu programımızda takip ettiğimiz bir kitabımız var. Hep bahsediyoruz size. Tanzimat'tan günümüze Türkiye Öykü Antolojisi diye. Yaşar Nabi Nayır'ın ilk başlangıçta hazırladı. Sonra e, yazar ve aynı zamanda e, hocamız bizim bu edebiyat kulübünde. Yazar Enver Ercan'ın da son e, tamamlamasını yaptığı Tanzimat'tan günümüze Öykü Türk Öykü Antolojisi ee, Şimdi biz o kitabı devam ediyoruz Arkadaşlarımızla ee, Orada Erkek İade Reyonu var Nazlı Eray'ın Çok hoş bir e, öyküsü Bir onu buldum ee, Yani onu Okuyacaktım ee, Bir de araştırırken sizlerin Önüne daha böyle donanım çıkabilmek Adına araştırırken Bir yandan onu bulmaya çalışıyorum Eczane ile ilgili, eczacılarla ilgili bir hikayesini buldum. Bu yeni bir hikayesi. 2008 yılında yazılmış. Az gelişmiştik eczanesi. Çok ilgimi çekti. Ee, bir de size onu okumaya çalışacağım. Ee, buradaki kitabı, buradaki şeysi de çok güzel. Erkek İyadere reyonu. Ee, Eczacı Hanımlar bunu okuduktan sonra belki düşünebilirler nerede bu reyon diye. Ee, buna başlamadan önce e, Suat bize bir müzik çalarsa ee, şeyden sonra parçadan sonra hikayeye başlarım. ölenim hayatta sevdim. Merhaba Süheyla, Barak ben. E, Nazlı Eray'dan e, Fantastik e, Edebiyat örnekleri vardır e, Hikayeleri vardır Ondan yine bir fantastik e, Bir öykü e, Erkek iade reyonu Bunu okuyacağım şimdi size Evet O sabah erkenden Klinikteki odama gelmiş Nescafemi yudumlayarak günlük işlere Hazırlanıyordum ki Kapı açılıp içeriye bir kadınla bir erkek girdi. Tanımıştım onları. Kadın üç ay kadar önce bize başvurmuştu. Yanındaki bir yıl önce kaçmış olan kocasıydı. Nizami Öney iki kıldan adamı oluşturuvermiş, kadını mutluluğa olmuştu. Kadın masama yaklaştı, tedirgindi. Tam ne söyleyeceğini bilemez bir hali vardı. Buyurun dedim, size nasıl yardımcı olabilirim? Kadıncağız bana iyicene yaklaştı. Alçak bir sesle. Necati'yi iade etmek istiyorum dedi. İade kabul ediyor musunuz? Evet. iade kabul ediyoruz. Ama bir şartla. Alınan ücret geri verilmiyor. Biliyorsunuz dedim. Kadın bir an kanarsız kaldı. Sonra evet geri vereceğim bunu. Uyuşamadık. Hiçbir şey umduğum gibi olmadı dedi. Sesini iyice alçalttı. Defolu gibi. Mutsuzum. O da mutsuz. Eski birlikteliğimizi kuramadık. O eskiden çok sert erkekti. Şimdi tam tersi. Eskiden hiç yüz vermezdi bana. Sevgisinden hiçbir zaman evin olamamıştım. Şimdi ise çok üstüme düşüyor. Ben eskisine alışmışım. Bunu aldım. O da mutsuz. Dediğim gibi başka işler diye gitmiyor. Akşam oturduk. Birlikte karar verdik. Ve işte buraya geldik dedi. Necati Bey geride duruyor, önüne bakıyor, hiç sesini çıkarmıyordu. Çekmeceden bir form çıkarttım. Lütfen şunu doldurup imzalayınız dedim kadına. Şu sabit kalemle doldur verin lütfen. Kadın formu doldurup imzaladı. Formu alıp göz gezdirdim. Kadına döndüm. Tamam bayan dedim. Yalnız artık onun üstüne hiçbir hakkınız yok bilesiniz. İyi şanslar. Güle güle. Tam, e, kadın ardından bakıp bakan adamı bırakıp çıktıktan sonra önümdeki telefonun özel düğmesine bastım. Karşı taraftan Nizami Bey evet dedi. Nizami Bey bir iade var. Teslim aldım burada yanımda dedim. Nizami Bey bekleme odasına götürün. Öbürleriyle tanışsın, rahat etsin. Bakalım akşama kadar neler olacak diyerek telefonu kapattı. Adama döndüm. Necati, Necati Bey, lütfen gelin benimle dedim. Kliniğin uzunca bir koridorundan geçtik. Bize ayrılmış olan geniş bir bekleme odasına girdik. Odadaki masanın çevresinde rahat koltuklarda 7-8 adam oturuyor. Kimi masanın üstündeki dergileri karıştırıyor Kimi de karşı duvardaki akvaryuma dalmış Suyun içinde sakin sakin dolanan kırmızı ve siyah Japon balıklarına bakıyordu Biz içeriye girince bir kıpırdaşma oldu Yanımdaki adama Necati bey buyurun şu bekleme odasına oturun Arkadaşlarla tanışın dedim Koltuktakiler ayağa kalkmışlardı Kendilerini teker teker yeni gelene tanıştırdılar Efendim, ben Recep Kiraz. Şu delikanlı Hidayet İmre. Şuradaki iki arkadaşımız dün geldiler. Müntekin Bey ve Avni Gürbüz. Tüm General Memduh Bey ve Veysel İbar. Köşedeki arkadaş Cezmi ve Sucu Ayetullah Efendi. Necati Bey oturanlarla el sıkıştı. Kendine gösterilen yere geçti. Tüm General Memduh Bey, Herkese silahlı kuvvetler sigarası ikram etti. Sonra aralarında konuşmaya başladılar. Recep Giras sordu. Siz de iade misiniz? Evet, bu sabah geldim. Su, sucu Ayetullah Efendi acı acı güldü. Evlat burada hepimiz geri verilenleriz. Ama ne zararı var? Kadından denen varlık necene varmış meğer? Ben kurtulduğuma memnunum dedi. Sigarasından derin bir nefes çekti Dumanı akvaryumun tarafına üfledi Veyselibar: İbar Tek gözümü ama diye mesele etti benimki bunu Yok eskiden sevişirken bir gözüm açık ona bakarmışım Yok bilmem ne anında kör gözümden bir damla yaş akarmış. Yok efendim eskiden koyunları, sürüleri Amerikalı sığır çobanı gibi güdermişim, yok iyi kaval çalarmışım. Bir sürü saçmalık. Koyun sürüsüne ilgi duymadım. Ne yapayım? Evde oturuyorum diye kafama kaktı. Burnumdan getirdi. Arkadaşlar kendi isteğimle geldim buraya dedi. Hidayetimle benim karımla birlikte geçirdiğim üç ay tam bir felaket oldu. Anımsamak bile istemiyorum dedi. Niçin eskisi gibi politikayla ilgilenmiyorum? Niye hırsım yok? Niçin para kazanamıyorum? Niçin araba kullanamıyorum? Neden apartman yöneticiliği yapmıyorum? Her gün bunları dinledim. Zor kaçtım geldim buraya. Diye sözünü tamamladı. Amni Gürbüz kadın mı? Bir daha tövbe dedi. İlkin sevgisiyle boğdu beni. Sonra bitmek, tükenmek bilmeyen istekler. Femi, feministmiş, yok bilmem ne. Ben her gece bulaşık yıkıyorum önümde önlük. Yatak yaşamında da uyuşamadık. Burnumdan geldi. Bir de utanmadan getirip beni geri verdi, dedi. Müntekim Bey, oğlum üzülme. Kısa yoldan kurtulmuşsun sen. Benimki de hastalık derecesinde kıskançtı. Cık. Yok pencereden nereye baktın? Yok telefon niçin ben açınca kapağında? Sabah neredeydin? Nereye çıkıyorsun? Niçin gözün daldı ne düşünüyorsun? Müntekim şu an ne düşünüyorsun? Öldürdü beni. Suyumu sıktı sizin anlayacağınız. Çirkin bir kadındı. Allah kurtardı beni oğlum dedi. Sucu Ayetullah Efendi... Benimki hizmetçilik yapıyordu. Gündelikçiydi. Bürolara da giderdi. Oralarda iş karıştırmış. Odacının biriyle mercimeği fırına vermiş. Geliyor bana. Ayetullah Efendi sen yaşlısın. Ateşin sönmüş senin. Ayetullah Efendi damacanaya sarılır gibi sarılma bana. Ayetullah Efendi sen galiba defolusun. Ayetullah Efendi bir eksikliğim var. Allah belanı versin dedim bir akşam... Azlattım suratına aşamarı. Ertesi sabah getirip iade, iade etti beni işte dedi. Boş ver baba dedi Veysel'i var. Senin de kıymetini bilecek bir kadın elbette bulunur. Tüm general Memduh Bey bir rahat soluk aldırmadı benimki diye söze başladı. Kalabalığın içine düştüm. Çocuklar, torunlar, gelinler, damatlar, eri, şoför. Alışmamışım. Bunu aldım. Sıkıntı geldi. Durup dururken daralıyorum Hanım bütün gün orta evinde saçını yaptırır Güne gider Evde bir disiplin bir disiplin Bir gece zamanı Hanım oynatacağım beni geri ver dedim Zaten de iş yokmuş demez mi? Tansiyonu fırladı Plüdexte zor düşürdük İşte şimdi buradayım ama huzurluyum dedi Bir süre iade odasındaki erkekleri dinledikten sonra odama döndüm her gün burada da değişik öyküler dinler olmuştu. Erkekler de bambaşka bir dünyayı anlatıyorlar. Sigaralarını tellendirirken kimi ezik oturuyor, kimi de kurtuldum diye seviniyordu. Telefon durmaksızın çalıyordu. Açtım. Dört ay sonrasında bir randevu verdim. Bilgisayara işledim. Tam bir sigara yakıyordum ki muhteşem bir kadın girdi içeriye. Parfümü diva olmalıydı. Hani şu ungaranın, ungaronun yeni kokusu. Kürkü yerleri süpürüyordu. Kızıl saçlar omuzlarındaydı. Kıpkırmızı upuzun tırnaklı parmaklarının arasında tuttuğu bir tutam kılı verdi bana. Roberto, Musevi asıllı. Zeytuni ten yeşil gözler, ince uzun parmaklar, Afkan tazısı gibi duygulu. Nikahsız yaşıyorduk Benden oldukça genç Anlıyorsunuz 25'inde Ona armağan ettiğim hardal rengi Jaguar ile iki ay önce yok oldu gitti dedi Tamam hanımefendi dedim. Notları bilgisayara verdim Akşamüstü Bay Roberto'nun Bir takım elbisesiyle uğrayınız lütfen Kendisini size teslim edeceğiz Ama hardal rengi Jaguar unutun O çok önemli değildi Dedi kadın Çok iyi dedim Hoşçakalın O çıkarken başı örtülü bir başka kadın içeriye girdi Ekranı kontrol ettim Hacer Hanımmış Hani nerede kıllar saç telleri diye sordum Sormayın Yok Bulamadım bizimkinin hiçbir şeyini Nasıl yapacağız Bir dakika dedim Telefonun düğmesine bastırıp karşı taraftan Nizam Bey açtı Kısaca durumu özetledim Yokmuş Hayır Hiçbir şey Tek bir kıl bile Nizam Bey Recep Kiraz'ı çağırın dedi Hacer Hanım'a döndüm İyi huylu olgun bir bay var elimizde Çile çekmiş Mutlu olmak onun da hakkı ister misiniz? Kadın bir an düşündü Sonra neden olmasın Dedi nikah kıyar mı? Adamı beğenirsen kıydırırsın nikah. Hacer Hanım dedim Hele bir dene 10 dakika sonra ücreti alıp kasaya kilitlemiş Recep Kiraz ile Hacer Hanım'ı uğurlamıştım Tam gazeteye göz atacağım. Telefon çaldı. Alo dedim. Ancak dört ay sonrasında randevu verebiliyoruz efendim. Ama acele arzu ederseniz elimizde hazır olanlar var. Evet. Asker var. Bir tüm general. Çok saygın bir kişi. Sağlıklı tabii. Tamam. Yarın saat, yarım saat sonra uğrayın lütfen. İyi günler efendim. Kapattım telefonu. Bir sigara yaktım. Anlıyorsunuz değil mi? Öyle bir iş işte bizimki. Bir dakika dinlenecek zaman olmuyor. Evet. Bu hikaye böyle. Ee, şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra da az gelişmişlik ezanesini o kimseye. Bahtı acı, Merhaba Bir Edebiyat Güncesinde Daha Sizlerle e, Nazlı Eray'dan bahsediyoruz e, Fantastik öğelerden Ve humordan geniş ölçüde Yararlanarak Düşlerle iç içe öyküler yazan Eray insan ilişki Ve ilişkisizliklerini Yansıttı hikayelerinde İlki erkek İade reyonuydu. Dediğim gibi sevgili Hanımlar ee, pek bir şey size bir şey hatırlatmaya çalışmıyorum ama böyleleri de var şimdi de e, az gelişmişlik eczanesi dediğim gibi programın başında da bunu rastlayınca dedim ki e, bunu meslektaşlarımı okumam lazım evet az gelişmişlik eczanesi oturduğum mahallede pek çok eczane var her sabah yürüdüğüm yolun üstünde Sağda ve solda yeni yeni eczaneler açılıyor. Sürekli uğradığım bir iki eczane vardı. Gerektikçe reçeteleri onlarda yaptırırım. Tuvalet malzemesi, şampuan, pamuk, diş macunu, tampon, ter ilacı gibi gereçleri oralardan alırım. İsimleri hep birbirine benzer. Pamuk eczanesi, park eczanesi, kuyulu eczane gibi. Bu sabah jimnastik salonundaki randevuma yetişmek için hızlı hızlı yürürken... Yolun alt yanında... ...yeni bir eczane açılmış olduğunu gördüm. Beyaz giysili... ...Kalfon'un olduğunu anladığım bir genç... ...vitrini düzenliyordu. Ustalar eczanenin dış yüzüne... ...merdiven dayamışlar. Işıklı bir takım harfleri yerlerine... ...yerleştiriyorlardı. Jimlenslik salonundan çıktığımda... ...o yana bir göz attım. Yazılar henüz yerlerine dizilmemiş... ...eczane açılmamıştı. Geceye doğru... Yazı masamın üstüne koymak için bir demet sümbül almaya yeniden dışarı çıktığımda yolun altındaki eczanenin ışıklarının yandığını gördüm. Vitrin ışın açılmıştı. Yeşil neon ışıklarıyla yazılmış eczane adı pırıl pırıl parlıyordu. Gözlerimi kısıp okudum. Az gelişmişlik eczanesi. Alacağım bir demet sümbülü çoktan unutmuştum. Adımlarımı hızlandırıp eczaneden içeriye girdim. Beyaz yüzlü, aydınlık, beyaz giysili aydınlık yüzlü kalfa kasanın başındaydı. Tezgahın ardında duran ince bıyıklı, şık giysili, zayıf, orta yaşlı bayın eczane sahibi olduğu anlaşılıyordu. Çevrede açılış nedeniyle gelmiş bir iki sepet çiçek gözüme ilişti. Eczane sahibi bay da sepetlerin birinden bir beyaz karanfil almış, yakasına eleştirmişti bu arada bir ara vereceğim ee, arkadaşlar e, müsaadenizle e, bir eczacı olarak e, hikayenin ilerleyen kısımlarında eczane sahibi bay geçiyor biliyorsunuz eczane sahibi bay olmaz eczacı olur ee, onu öyle okumak zoruma gitti <gülüyor> Şeyin hikayenin bütünü e, orijinaline bir müdahale olacak ama orayı eczacı olarak okuyacağım bunu şimdiden söyleyeyim evet ee, eczacı bey de sepetlerden birinden bir beyaz karanfil almış yakasına iliştirmişti beni güler yüzle karşıladılar bir arzum olup olmadığını sordular hafif çöksürüp sesimi temizledim bir B vitamini türevi rica edecektim dedim. Kalfa nazik bir sesle, Efendim, biz biraz değişik bir hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Ne yazık ki piyasa ilaçları ve vitaminleri getirtmedik. Çünkü bildiğiniz gibi çevrede bunları satan eczane çok. Bizim sunduğumuz hizmet başka dedi. Şaşırmıştım. Nasıl yani? Ne gibi bir hizmet sunuyorsunuz? Pek anlayamadım diye sordum. Eczacı, barca lafa girdi. Anlayamamakta çok haklısınız efendim. Bir yerde sınırlı bir kitleye sunduğumuz için hizmeti gazeteye ayrıntılı ilan vermek gereğini duymadık. Sunduğumuz hizmet kısaca şöyle özetlenebilir. Bildiğiniz gibi henüz az gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz, biz, siz, sokaktaki adam. Öyle değil mi efendim? Rezacı dikkatli yüzüme bakıyordu. Evet öyle dedim. O devam etti. Az gelişmiş bir ülkenin insanlarıyız Bu dünyada halimizden memnunuz Belki başka bir şey aramıyoruz Günlük mücadele, yaşam kavgası derken yaşayıp gidiyoruz Mutlu oluyoruz yerine göre Kimi zaman kızıyoruz Umutsuzluğa düştüğümüz oluyor ama sonunda Her bir şeyi bu bildiğimiz dünyamızda hallediyoruz Ama düşün efendim Aramızdan bazı kişiler bir gün gelişmiş bir ülkeye gidiyorlar Örneğin Amerika'ya, orada tüm olay değişik, sistem değişik, kişiye sun sunulan olanak çok, hak çok, dünya 100 yıl ileride gibi. <gülüyor> Efendim bu insan eğer geri dönerse, ömrünün sonuna değin mutsuz olmakla karşı karşıya, ya sistemi tümüyle reddedecek, ya gördüklerini ya yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacak Sürekli bu iki ayrı dünya arasında kıyaslama yapacak Duyduklarım hayretler içinde bırakmıştı beni Çantamı karıştırıp sigara paketimi buldum Bir sigara çıkartıp ağzımı aldım Eczane sahip zarif bir hareketle sigaramı yapıp, yakıp konuşmasını sürdürdü Bütün bunlar bildiğimiz şeyler öyle değil mi efendim diye sordu bana Evet öyle gerçek bunlar Bildiğimiz ve yaşadığımız şeyler dedim Sigaramdan Derin bir nefes çekmiş dinliyordum İşte sunduğumuz hizmet Burada başlıyor dedi Eczacı Yani dedim Şaşkınlıkla Yani dedi Eczacı Uygarlığı Gelişmişliği tanımış ve unutamayan Ülke insanına Farmakolojik etkenlerle Bu dünyaları tümüyle unutturabiliyoruz sözünü bitirmiş, cam mekanların önündeki yerine dönmüştü. Heyecanlanmıştım. Yanlış anlamadıysam eğer, dış dünyayı ileri uygarlıkları tanımış, az gelişmiş ülke insanına gördüklerini unutturacak ilaç satıyorsunuz dedim. Evet efendim, tüm olay işte bu dedi sadece. Bir adaptasyon merkezi olarak şey olmak yolundayız. Elimizde söylediğim amaç için özel üretilmiş 30'a yakın ilaç var. Bunlar insan münyesine ve unutulacak olan ülkenin veya uygarlığın çapına göre değişiyor. Örneğin yazın Yunan adalarına bir seyahat yapmış kişi bu yaz yurt dışını çıkamayıp Bodrum'da geçirecekse tatilini ve bu yüzden tedirginse ona hafif bir hap verebiliyoruz. Mutlu oluyor ve kıyaslama yapmıyor duyduklarıma inanamıyordum Tabii bu basit bir örnekti dedi eczacı. daha uzaktaki daha gelişmiş dünyaları görüp gelen kişilere 30 aplık kürlerimiz var Almanya olayını yaşayan işçilerimiz için de bir aşı geliştirmeyi başardık Amerika'da okuyup yurda dönmek zorunda kalan öğrenciler için bir iğnemiz var ama iğneye gerek kalmaması için Hapları düzenli almak yeter. Sigaramı söndürüp bir yenisini yakmıştım. Peki bu haplar unutturuyor diyorsunuz. Ya geri dönüş var mı? Yani ben şimdi Amerika'yı unutmak için bir tertip hap yutsam. Sonra yeni baştan anımsamak istediğimde bana Amerika'yı satacak haplar da var mı diye sordum. Kuşkusuz var efendim dedi Ezra'cığım. Antidot diyorsunuz var Var olmasına da yüzde yüz eskisi gibi anımsatmaz Hay meyal düşündürür Siz hiç denediniz mi bu haplardan diye merakla sordum Evet denedim dedi Eczacı Merakım büsbütün artmıştı Bağışlayın merakımı Siz nereyi unutmak istemiştiniz de kullanmıştınız bu haplardan diye sordum Efendim ben Kanada'da eğitim gördüm Orada bir kız sevdim olmadı Yurda döndüm, aklımı yitirecek hallere gelmiştim. İşte o ara bu ilaçların varlığını ilk kez duydum, kullandım. Çok yararını gördüm. İlk tertibi bitirdiğimde kızı olan aşkım küllenmişti. İkinci tertibin sonunda Kübek'te yıllarca kaldığım pansiyonun bulunduğu sokağın adını zor anımsayabiliyordum dedi. Kalfa'yı gösterip bekledi. Mehmet Frankfurt'ta işçiydi. Kesin dönüş yaptı. ''Üç tertip hap ve bir aşıdan sonra yüzde yüz uyum sağladı.'' dedim. İlgiyle Kalfa'ya baktım. Eczanenin o gerçek üstü ışığında başını eğerek tüm söylenenleri doğruladı. ''Nasıl bir etki sağlıyor bu haplar?'' diye sordum. ''Unutturuyor efendim.'' dedi Kalfa. ''Hem az gelişmişliği hem gelişmişliği unutturuyor.'' düşündüm. Peki. Yan etkisi var mı bu ilaçların diye sordum. Yan etkisi kesinlikle yok dedi Ezra'cığım. Düşünüyordum. Örneğin Amerika'yı unutmak için hangisini öneriyorsunuz diye sordum. Ezra'cığım Amerika için ayrı bir tertip var. New York için 31 günlük bambaşka bir kür uyguluyoruz. Tahmin buyurursunuz ki New York başka bir olay dedi. Evet biliyorum diye mırıldandım. O devam ediyordu. Elimizde Japonya, Filipinler, Hawaii, Hong Kong, için Hong Kong için geliştirilmiş kapsüller var Ama ne tuhaftır ki kimse onları kullanmak istemedi Oraları bir kez gören geri dönünce tedirgin olmuyor Ama Amerika filan bambaşka bir olay dedi Amerika, Amerika için verdiğiniz HAP'ın adı ne diye sordum Antamericana dedi Alfa. Fiyatı ne kadar diye sordum Amerikan'ın 31 günlük bir kürrü 10 bin lira dedi. Biraz pahalı değil mi diye sordu. Çok ucuz dedi eczacı. Aksine çok ucuz. Amerika'ya bir uçak biletinin fiyatını bir düşünsenize... ...ya orada yaşamanın bedeli? Dolar sürekli tırmanıyor. Paramız değer kaybediyor. Alacağınız bir tüp ilaç... ...31 gün sonra size tüm Amerika olayını <gülüyor> insana orada tanınan bir takım özgürlükleri, olanakları, ilerlemiş yaşam umutturu veriyor. Şimdiki durumunuzdan memnun oluyorsunuz. Ben bu işe pek inanamıyorum dedim gülerek. Öyleyse size üç aylık bir ön deneme hakkı tanıyabiliriz dedi sadece. Kalfa raftan ufak bir kutu indirmiş, özenle paketliyordu. Buyurun dedi eczacı kutuyu bana uzatıp Unutmak istediğiniz uygarlığın Amerika olduğunu varsayarak size bu ilacı ücretsiz veriyorum Bu gece deneyin Akşam yemekten sonra bir tane hap yutacaksınız Üç gün sonra memnun kalıp küre devam etmek isterseniz buyurun bekliyoruz Paketi alıp eczaneden çıktım Tüm bu duyduklarım sersemletmişti beni Eve gelince kutuyu açıp içindeki prospektüse bir göz attım. Şöyle yazıyordu. Antamericana, uygarlık unutturucu, 3 yutma tableti, yan etkisi yoktur, eşantiyondur, parayla satılmaz. İlacı elimde evirip çeviriyordum. Yutsam başka türlüydü, yutmasam başka türlü. Bir süre New York'u düşündüm. Sonra aklıma Santa Lucia geldi. Batı'nın tadalarını, birkaç gün için içine girebildiğim o yeşil ilkel dünya yanımsadım. Rio de Janeiro'yu düşününce aklıma bulutların dağların üstüne düşen gölgeleri, Atlantik Avenue'de yarış eden son model arabalar ve dumanlı bir gece kulübünde sabaha karşı şarkı söyleyen vatosu geldi. New York'u bir kez daha aklımdan geçirince, özgürlük heykelinin bana dil çıkarıp göz kırptığını büyük bir hayretle gördüm. Sonra da elindeki meşaleyi sallayıp oyunlar yapmaya başlamıştı. Büyülenmiş gibi karşımda binbir şaklabanlık yapan özgürlük heykelini izliyordum. Ardından dev gemiler süzülerek New York limanına giriyorlardı. Gözümün önündeki heykel eski haline alsın diye boşuna bekledim. O oyunlarına devam ediyordu. Kulaklarını oynatmaya başlamıştı. O an hiç unutmamaya karar verdim onu. Koşarak odama gittim. Masanın üzerindeki Antamericana tüpünü aldım, gittim. Tuvalete döküp sifonu çektim. Tuhaf şey, rahatlamıştım. Bir dergi açıp rastgele okumaya başladım. Bir süre sonra kapı çalındı. Arkadaşım gelmişti. Büyük bir heyecanla ona, o gece gördüğüm az gelişmişlik eczanesini, orada geçen konuşmaları, eczacının anlattıklarını, Kalfa'yı anlattım. Hayretler içinde kalmıştı, dinliyordu beni. Gel dedi, bana göster orayı. Beraberce çıktık, ay bulutların arasındaydı. Uzaktan gördüm eczanenin ışıklarını, kolunu tutup gösterdim ona, yaklaştık. Tabela değişmişti. Defne eczanesi yazıyordu. Çoktan kapanmıştı. Vitrine baktık. Antibiyotikler, vitaminler, bronzlaşma kremleri, takma diş tozları vardı. Garip dedim, garip şey. Değişmiştüm burası. Daha iyi dedi o. Canım sıkılmıştı. Bana inanmadın değil mi diye sordum. Sana inanıyorum. Bu gece... Ben gelmeden önce buralarda dolaşırken az gelişmişti, ezdani saatli bir ezdaniye girdiğine oradaki konuşmaları duyduğuna inanıyorum dedi. Yazacağım, o zaman gerçek olacak dedim. Yollarda yürüyorduk, saat 11'e geliyordu. Tunalı hilmi bomboştu. Sana Beyzade Faik'in öyküsünü anlatacağım dedim. Hadi anlat dedi. Ona bu çok eski öykü anlatmaya başladım bir yandan da onun bana iki gün önce anlatmış olduğu atın ölümünü düşünüyordu derken aklıma bir şey geldi sen kimya okudun hiç, hiç Antamericana diye bir bileşim adı duymuş muydun diye sordum gülmeye başlamıştı ben de gülüyordum karşıki tepelerde çankayanın bitiminde ışıklı boş bir yol hafif bir eğimle gökyüzüne doğru uzanıyor sanki bir bulutta bitiyordu Orayı gösterdim ona. Ben de geçen gün gördüm o yolu dedi. Caddeden aşağı konuşarak yürüyorduk. Yandım yandım yandım yandım ah kine yandım bana elden şarkılar söyleten kadın baka baka doyamadım hem kokladım da sarhoşluğu geçmedi hala içimde. Sevda Seni görebildiğim yer rüyalar artık Dili diyorlar bana ah bu ayrılık Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.